1091 numaralı konu, Zübeyir, radiyallahu anha'nın Hazreti Peygamber'e ahiret ahvalinden sorması ve Hazreti Peygamber'in de ona cevap vermesi, sonra kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız, Zümer 39 suresi 31, ayeti kerimesi nazil olduğunda Zübeyir, radiyallahu anha, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Rasulü, ahirette de dünyada olduğu gibi birbirimizle mücadele mi edeceğiz, diye sordu. Hazreti Peygamberin evet buyurması üzerine de o halde kıyamet günü bizim için çok şiddetli ve korkunç olacaktır dedi.